Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Rabbimiz Celle Celaluhuna hamdü senalar olsun tekrar sizlerle beraberiz yalnız ona hamd eder ondan yardım ve mağfiret dileriz nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız onun hidayete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz saptırdığınıysa hiç kimse hidayete erdiremez Şehadet ediyorum ki Allah subhanehu ve Teala'dan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ediyorum ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun celle celaluhu kulu ve resulüdür. Bugün Ahzab suresinden 35. ayetin verdiği derslerden bahsetmeye çalışacağız. Bugün niçin konumuz olduğu ile alakalı bazı bilgileri paylaşayım. Her mevzunun bir ölçüsü var, bir kullanım kılavuzu var, bir şihadeti var. Böyle kullanılıyor, böyle yapılıyor, şöyle yapmalısınız, böyle yapmamalısınız şeklinde. Kerim olan kitabımız Kur'an'da da birçok ayette hem günümüz için hem bundan önceki yaşanmış olaylar için hem de bundan sonra yaşanması muhtemel olaylar için ve yaşanması kesin olacak cennet ve cehennem hayatı için birçok ibretlik uyarı vardır, tavsiye vardır. Bugün misafir etmek istediğimiz Ahzab suresinin 35. ayetidir. Neden? Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu, İman eden erkeklerden ve kadınlardan ayrı ayrı bahsediyor ardından birçok özellik sıralanıyor. Birazdan zaten okuyacağız mealini ve burada öğreniyoruz ki nasıl ki bir şeyin değerini anlamak için onun bir uzmanı olmak lazım. Siz bir çocuğa altın bileziği verdiğiniz zaman belki bakırdır veya başka bir madendendir veya ayarı değişiktir. Onu anlamaz. Hatta ben bile anlamayabilirim. Hadi gümüştü, şuydu, buydu, sahteydi anlayabilirim belki. Nasıl ki işin uzmanı lazım. Her konuda böyledir. Ne eder, ne anlatır? Kur'an-ı Kerim'de bize bugün iyi kulların, ahirette mükafatı hazırlanan kadınların ve erkeklerin mağfiret edilecek, yani affa uğrayacak Allah-u Teala'nın sevdiği, razı olduğu insanlar kimlerdir kadınıyla erkeğiyle onu bize anlatacak ve şöyle bir konu daha var birçok konuda ey iman edenler diye bildiğiniz gibi ayetler gelir bu ayette hem kadınlardan bahsediliyor hem de erkeklerden ve aynı cümle içerisinde tekrar ediliyor dolayısıyla bunu daha dikkatle takip etmemiz gerekiyor bu konuda Yazılan tefsirleri okuyoruz değil mi? Hocalarımız paylaşıyor. Peki bugüne biraz daha hayatımıza tatbik edebilmek için nasıl bakmamız lazım? Gelin isterseniz bugün Halil İbrahim sofrasında bu gözle bakmaya çalışalım. Mevlamız Celle Celaluhu dilimizin bağını çözsün. Size de bize de anlayabilme ve hayatımıza tatbik edebilme, uygulayabilmeyi nasip eylesin. Amin.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 Madde madde birazdan inşallah işlemeden önce dikkatinizi çekmek istediğim iki nokta var. Birincisi bu ayette geçen ibadet, iyilik veya erdem sahibi olmak, bunlar sayesinde kulluk imtihanını kazanmak, yüksek efendim, manevi dereceler, ödüller, kazançlar elde etmek yani kamil bir insan olmak bakımından, Kadın ve erkeğin arasında bir fark olmadığını net bir şekilde anlıyoruz. Ve lütfen dikkat buyurun, 1400 yıl öncesinin hayat şartları, nizamı, kadın erkekler arasındaki ilişkiler ve toplum dengesini göz önüne alarak düşünün. Özellikle Rabbimiz Celle Celaluhu, kadınlar ve erkekleri tek tek ve her maddede, Tekrar ederek bizlerle paylaşıyor. Bu çok önemli. Bu bir yani kadın ve erkeğin Allahu Teala'nın kulu olmak bakımından, efendim affa uğraması, birazdan anlatmaya çalışacağız inşallah Kur'an-ı Kerim'de yazan bu ayette şunlar şunlar şunlar diye okuduk ya, işte onları yapanlar, iyi ise kadının da iyisi var, erkeğin de iyisi var. Kadın da affa uğrayabilir, erkek de uğrayabilir. Kadın da Allahu Teala'nın en sevdiği kullar arasında olabilir, erkek de olabilir. Kadın da kulluk imtihanını kazanabilir, erkek de kazanabilir. Yani ikisi de kamil insan olabilir. Bu birinci bölüm. İkincisi de Rabbimiz Celle Celaluhu ve Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vessellem'in rızasını ermek. Ahirette eşi benzeri görülmemiş nimetler elde etmek için, illaki o dönemde yaşayan bir sahabe olmamızın gereği yoktur. Elbette onlar İslam için, bizim için sahabe efendilerimizin veya annelerimizin yeri çok ayrıdır. Hatta onları sevmemiz gerekmektedir. Lakin illaki bu nimetlere ermek veya efendim Allah Celle Celaluhu'nun rızasına, kamil bir insan olma diye buyurduğuna ulaşabilmek onlara mahsus bir mevzu değil. Yani bunu bir kez daha paylaşalım. Tüm ilahi lütuflar, Allahu Teala'nın nimetlerini kazanabilmek bunlar her insana. Yani bu ayetin muhatabı olan Belki de son yaratılacak insan ne zaman, şu şu sene, bu bu bu sene akıl bali olmuş diyelim. O insana da bu yetiyor. Yeter ki gayret edelim, imanda, ibadette, ahlakta uğraşalım. Peki, şimdi yavaş yavaş mevzuya girelim inşallah. Ne anlatılıyor, tefsirlerde neler açıklanmış? Değerli dinleyenlerim, burada iman eden erkekler ve kadınlarla başlanmış. Biz bir kez daha bir gözden geçirelim o zaman. Ahzab suresinin 35. ayetiyle beraber. İman eden erkekler, kadınlar, İslam'a giren erkekler ve İslam'a giren kadınlar. Biz bu maddedemeyiz elhamdülillah diğer maddeleri de sayacağız. Ama gelin bir tekrar edelim. Bu iman nasıl bir şeydi? Hemen iman ettim dememizle iman etmiş oluyor muyuz veya bu yetiyor muydu? İman bize daha önce bildirilmiş 6 tane esas vardı. İman şartı deniyordu bildiğiniz gibi. Allahu Teala tarafından bildirilmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize iletmişti peki imanın en hepimizin anlayabileceği tabiri nedir? Rabbim celle celaluhu birdir, eşi benzeri yoktur. Rabbimin bildirdiği her şey ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından getirilen emir ve yasakların hepsine inanıyorum demek bunu dilimizle söylemekti. Ne demek bu? Allah'a inanıyorum. Meleklerine inanıyorum. Gönderdiği kitaplarına inanıyorum. Efendim tüm peygamberlere inanıyorum. Sayısını Rabbim bilir celle celaluhu. Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberlerin hepsine de inanıyorum ve bilmediklerime de. Ahiret gününe inanıyorum. Kader diye bir şeyin olduğuna inanıyorum. Hayrın, şerrin Allahu Teala'dan olduğuna, geldiğine inanıyorum. İmtihan dünyasındayım. Niçin, niye, nasıl diye sorgulamadan inanıyorum ve ben öldükten sonra dirilmeye de inanıyorum. Sonra da zaten biliyorsunuz kelimeyi şehadet getiriliyor. Gelin biz de getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Yani Allahu Teala'dan başka ilah olmadığına ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleminde Allahu Teala'nın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ediyoruz. Burada ilkokul sıralarından beri veya işte 5-6 yaşları diyelim ilkokula da gitmeyen kardeşlerimiz olabilir. Hepimiz ezbere biliyoruz bunu. Amentü zaten okuyoruz bunu da namazlardan sonra. Burada biraz daha sanki dikkatsiz davrandığımız bir konu var. Bu konuları da şöyle birkaç cümleyle geçelim. Ardından Ahzab 35'te yer alan diğer maddelere acaba biz uyabiliyor muyuz? O affa e, dahil olabilecek, o kervanda, cennet kervanına efendim, ismi yazılmış insanlardan biri miyiz? Ona bakacağız inşallah. Ama daha önce şöyle bir durum var. Bugün... İman kaydelerinden bir tanesine inanmayan bir insanın iman dairesinden çıktığını biliyoruz. Yani zaten Allahü u Teala'ya inanmayan bir insan veya ben meleklerin olduğunu inanmıyorum, kitaplara inanmıyorum gibi bunlardan her bir tanesi yani hepsi veya bir tanesine inanmaması Allah korusun insanı İslam dininden çıkartıyor. Burada kritik bir nokta kitaplar mevzusu. Bazı kardeşlerimizin Efendim diğer kitaplara ben nasıl inanırım onlar zaten değiştirilmiş değiştirildiği için zaten biz buna inanmıyoruz demelerine binaen şunu diyoruz Allahu Teala suhuflar gönderdi suhuflardan sonra biliyorsunuz kitaplar gönderdi peygamberlere ve bu gönderilenlerin hepsine iman etmekle yani inanmakla beraber diğerlerinin Kur'an-ı Kerim hariç tahrif edildiğini yani bir kısmının veya çoğunun değiştirildiğini, orijinal hallerinin kalmadığına in inanıyoruz. Hasılı, Kur'an-ı Kerim'in son nefese kadar, dünyanın son nefesine kadar değiştirilemeyeceğini, bilakis bunun Kur'an-ı Kerim'de zaten yazdığını biliyoruz. Dolayısıyla kitaplara inanıyoruz derken, birilerinin anlatmaya çalıştığı gibi, efendim Hristiyan da olsanız, şu işte putata tapsanız, hindu da olsanız, biz biriz beraberiz, aynı yere gidiyoruz, cennetteyiz gibi bir algılanış ortaya çıkmasın. Bu çok önemli bir mevzudur. Kitaplara bu şekilde inanıyoruz. Peygamberlere inanışımız da şu şekildedir. Zaten diğer inanışlardan en önemli fark da budur. İsa aleyhisselam bizim peygamberimizdir. Diğer peygamberler de bizim peygamberimizdir. Sadece İsa aleyhisselamın, Efendim, babasız dünyaya geldiğini iman ediyoruz. Efendim, annesinden dünyaya geldi. Annesi de son derece iffad, iffetli bir annemizdi. Meryem annemizdi. Ve e, tüm peygamberlere İsa aleyhisselamla beraber ayırım gözetmeksizin, o iyidir, o şöyledir, estağfurullah demeden, hepsine biz inanıyoruz. Hepsine selamlarımızı iletiyoruz. Ama son peygamber, ve peygamberlerin, insanların en üstüne olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi de ümmeti olmakla mutluluk duyuyoruz. Peygamberlere inanmamızda özetle bu şekilde olmalı diyor yine hocalarımız. Burada şu yıllarda özellikle kaderle ilgili efendim bazı yanlış anlamalar var. Efendim kaderi o öyle bir anlıyoruz ki sanki haşa Allahu Teala bu işin sorumlusuymuş yaptığımız yanlışlarda gibi anlatılıyor. Bazı sapık fırkalarda ben içki içiyorsam eğer veya kumar oynuyorsam veya namaz kılmıyorsam veya inanmıyorsam bunu Allah böyle istiyor. Benim namaz kılmamı istemiyor demek ki veya içki içmemi istiyor gibi haşa. Kötülüğü murad etmediğini, istemediğini İnsanların dünyaya gelmeden önce dünyada hangi işlerle iştigal edeceği, hangi günahları yapacağı, hangi isyanları gireceği zaten belliydi. Allahu Teala zaten Allah olduğu için eşi ve benzeri olmadığı için öncesini sonrasını her şeyi biliyor. Dolayısıyla benim kiminle evleneceğimi veya boşanacağımı veya ölüm şeklimi kendim mi intihar ederek... efendim? Acaba bu dünyadan gideceğim veya imanla çene kapayacak ameller mi işleyeceğim veya bir terörist mi olacağım, ne olacağım bunu zaten biliyordu. Bildiği için bize bazı seçenekler sundu ve buna biz kader diyoruz. Yoksa ben karşımda diyelim ki üç tane yol var. Birinci yolda uçurumlar var. Aynı süre sol taraftaki yolda. Efendim çok rahat bir yol var, sağ taraftaki yolda da iyi mi kötü mü olduğunu bilmiyor mesela yollar var. İkisine, üçüne baktığım zaman tercih bana ait. Ben A yolundan mı, B'den mi, C'den mi gideceğim, ben seçerim. Cüz-i irademle ama ne oluyor burada? Allahu Teala senin A'yı mı, B'yi mi, C'yi mi seçeceğini de biliyor. Bunu böyle anlayacağız. Yani kader çok kritik bir mevsudur. Allahu Teala benim kimle evleneceğimi nereden bilsin haşa gibi sözler, cahilane sözlerin dışında insanı küfre sokan sözleri olur. O yüzden bunu da sizlerle paylaşmak istedim. İman kaidelerine birebir uymak zorundayız. Çünkü bizler gayba yani görmeden inanmaya yöneldik. Zaten gördükten sonra artık iman olabilir mi arkadaşlar? Bugün maalesef zavallı kardeşlerim. Ateistler, kardeşlerim diyorum çünkü onlar da gerçeği görecek inşallah. Nerede hani göremiyoruz, ispat edin şeklinde şeyler söylüyor. İnsan gördüğünü nasıl itiraf eder? Zaten görüyorum dersin yani. Gördükten sonra artık o imanı olmaz. Gördüğünü itiraf etmek olur o. Bakara suresinde aktarıldığı gibi, gayba inanmak, görmeden inanmaktır. Ve övülen, istenen de odur. Zaten... Yolun sonunda uçurumun olduğunu gördükten sonra herkes frene basar. Görüyorsun zaten yüz metre ileride uçurum var. Ateşler çıkıyor hatta diyelim böyle. Yanardağın tam e, odak noktasına doğru içine doğru giriyorsun. Yol çökmüş orada. 100 metre sonrasını görebiliyorsun. Ha bu önemli değil. Sen gördün zaten. Görmeden bundan diyelim ki 3 kilometre önce... Hiç görme açı, açısı bir şey yok. Ama biliyorsun ki oradan dumanlar yükseliyor. Ve arabalar senin istikametine doğru geliyor. Sana el kol hareketi yapıyorlar. Bak gitme kardeşim bak ileride efendim, yanardağ işte çöktü, şöyle oldu, böyle oldu. Lavlar var. Sen yok diyorsun ya, bana ne ya? Aynen bugün cehennemden bahseden, kardeşim iman et, namaz kıl ne olur bak hırsızlık yapma, zina işleme diyen, İnsanların çığlıkları da böyledir. Hayır ben oraya doğru gideceğim, size inanmıyorum. Bak sen akıllı bir insansın, dumanları görmüyor musun? Görüyorum. Kokuyu görmüyor musun? Bak bir koku geliyor, Evet tamam. Ama gözümle göreceğim ben. Yol boyunca dörtlüleri yakıp, aman kardeşim ne olur gitme diyen o insanlar, bugün de ateistlere anlatmaya çalışıyorlar ama hayır, onlar kendi kafalarına göre gidiyorlar. Dua ediyoruz. Onlar da bizim akrabalarımızdan, bu ülkenin veya bu dünyanın sakinleri nereli olurlarsa olsunlar. İnşallah onlar da en yakın zamanda bu iman şartlarına gönülden inanırlar. Bu hüsranı yaşamazlar. Evet, altı maddeyi sizlerle beraber imanın ne kadar önemli olduğunu... Aynı şekilde tabii Allah'a celle celalühu, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, ahiret günü derken içinde kıyameti var, cenneti, cehennemi var, hesabı var, mizanı var, sırat köprüsü var. Neyse sonra kadere, hayrın, şerrin Allah'tan olduğuna, bir gün öleceğimize, öldükten sonra dirilmeye inanmak. Peki bunlardan bir tanesine inanmakla biz kurtulabiliyor muyuz? Ya yani mesela şu anda bilim dünyası da ölüme inanıyor. Ya yani ölüm var. İman ediyorlar. Evet bu var. Öldükten sonra inanmasa da. Hadi bazıları da dese ben Allah'a inanıyorum. Celle Celaluhu ve ölüme inanıyorum. Ama öyle ne ahiretmiş bilmem ölümden sonra dirilmekmiş, cennet cehennemmiş inanmıyorum dese ne oluyor? Hiçbir kıymeti yok. İşte bu durum çok önemli. O yüzden iman eden erkekler ve iman eden kadınlardan bahsediliyor diye bir virgül koymuştuk ya... Ahzab suresinin 35. ayetinde ilk cümlede yer alan İslam'a giren erkeklerle, İslam'a giren kadınlar zikredilmişti. Bu mevzuyu paylaştık. Peki radyolarını yeni açanlar için bir tekrarlayalım. Biz niye şimdi imanı konuşuyoruz? Ahzab suresinin 35. ayetinde Rabbimiz Celle Celaluhu kadınları erkekleri bir olarak sayıyor. Şöyle şöyle kadınlar böyle böyle erkekler diye müjdeler veriyor en sonunda. Şöyle şöyle şöyle şöyle olan kadın ve erkekler hem affa uğrayacaklar, onlar için mükafatlar hazırlanmış diye efendim müjdeler var. O müjdelerden bir tanesini sizlerle paylaştık şu ana kadar. İman eden İslam'a giren kadın ve erkekler. Değerli dinleyenlerim, tabi iman ederken, boyun bükmek gerekiyor. Ne demek bu? Allahu Teala'nın tüm hükümlerine boyun bükmek. Yani bana göre örtü konusunda Kur'an yanlış. Haşa. Ya da oruç tamam. Yani namaz neyse ama yani bu faiz bu zamanda hemen uzaklaştırabileceğimiz hayatımızdan bir şey değil. O yüzden Kur'an bu konuda bence yanlış söylüyor haşa demek değil. Allahu Teala'nın bütün hükümlerine şeksiz, şüphesiz, amasız, bana göresiz, benim mantığıma göre demeden, o hocanın fetvası, bunun bilmemnesi demeden inanmaktır. İkinci mevzuya geçiyoruz. Yine ayette geçiyor. İtaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar. İtaat eden erkekler, itaat etmek. Bir kadının kocasına. Hemen aklımıza gelen veya bundan önce kölelik vardı bildiğiniz gibi kölenin efendisine veya efendim kuralların olduğu yerler eğitim yerleri medreseler veya çalıştığımız kurumlar itaat etmek kölelik mi aynı zamanda? Hayır söz dinlemek boyun bükmek demiştik ya Heh. peki itaat eden erkekler. Ve itaat eden kadınlar. Şunu anlayacağız buradan. Emirleri tutup yasaklardan kaçmak. Nasıl ki okulda saat 8.15'te ders başlar. 8.30'da gelirseniz geç kaldınız. Hiç gelmediniz yok yazıldınız. İş yerinde kurallar var. Uydunuz uymadınız. Emirler vardır. Kanunlar vardır. Yasakları vardır. Tutup tutmamak insanın keyfini bağlar. İşte onun gibi emirler ve yasaklardan Kaçan kadın ve erkeklerden bahsediliyor 35. ayette. Yani niyeti temiz. Sözleri evet o istikamette ve fiilleri yani yaptıkları da sözünü ve niyetini destekler halde. Bir kez daha buraya tekrar edeyim mi? Niyetin temiz mi senin? Evet niyetim temiz. Şu şu şu konuda bunu yapmak istiyorum. Peki ağzından çıkan niyetinle doğru orantılı mı? Aynı mı? Evet. Peki vücut hareketlerin yaptığın ettiğin hem söylediklerine ağzından çıkanlara ve niyetlere uyuyor mu? Örnek vereyim size. Siz kimsenin kalbini kırmak istemediniz ama ağzınızdan öyle sözler çıktı ve öyle hal ve hareketler yaptınız ki karşınızdaki kişiyi kırdınız, un ufak ettiniz. Paramparça oldu. Şimdi ne oldu? Niyetin kırmak değildi. Oradan kurtardın. Ama sözün eyvah kalp kırıcı şeyler söyledin. Hareketlerinde de küçümsedin. Kaş, köş, kaş göz hareketleri yaptın. Veya dilinle lakap taktın. Hem niyetimiz hangi işi yapıyorsak hayır olacak. Sözümüz ağzımızdan çıkanlar. Aynısı olacak ve yaptıklarımız da aynı olacak eğer böyle yaparsak, itaat eden, tam anlamıyla itaat eden, erkekler ve kadınlar arasına, inşallah girmiş oluyoruz. Yine, övgü dolu bu sözlere layık olacakların, anlatıldığı ayette, diğer bir madde, sadık erkekler, sadakatli kadınlar, Allah Allah, bak yine aynı şey, itaat eden, birbirine ne kadar aslında benziyor gibi. Ama bak ayrı ayrı açıklanmış. İtaat eden ve sadık olan erkekler ve kadınlar. Buradan ne anlayacağız? Yine aynı şekilde. Sözü, niyeti, fiili aynı olacak. Emirleri tutup yasaklardan kaçacak ve bugün şu saatte şuraya gel bunu yap dediği gibi namazını sabah namazında kılması gerekiyor sabah namazın. Onu bilecek. Ben Biraz iki saat fazla yatayım. Övelim fazla uyuyamıyorum deyip de öğleye bırakmayacak. Zaman işe gitme zamanı, nasıl belliyse okula gitme zamanı belliyse veya hanımlar kendi aralarında bir altın günü veya dua, mevlit e, töreni yapacaklar. Etkinlik var. Nasıl saat 2'de herkes hazır olmak zorundaysa Allahu Teala'nın huzurunda da şu şu şu Zaman aralığında olacağım diye söz verelim. Eğer bunu yaparsak biz de bu efendim, sadık sözüne eri olan veya sözünün hanımı olan kullar arasında yerimizi alırız. Ümidimiz artar. Bir sonraki madde her birimizin zaten çocukluğumuzdan beri bildiği bir terimi ifade ediyor. Sabreden erkekler ve sabreden kadınlar. Hastalığa sabır. Bunu anlatmaya gerek yok. Zulme uğradık, iftiraya uğradık. Fakiriz, iş bulamadık. Başımız ağrıyor. Komşumuzdan gelen sıkıntılar var. Size burada kritik bir bilgi vereyim. Tefsirlerde okuduğumuza göre alimlerimiz Özellikle diyor kadınlarından yani hanımından dert yanan hanımının bazı efendim hal hareketlerine onun sözlerine ifadelerine yaptıklarına sabreden erkekler ve yine efendim kocalarından e, çektiklerine onların yaptıklarından efendim suratsızlığından veya kötü huylarından Allah rızası için sabreden kadınlar da aktarılmış. Yani ne kadar vakit ilerlerse... ...mesela bundan 1300, 1000 veya 800 yıl önce belki farklıdır... ...ama bugün itibariyle maalesef bir kadın... ...bir adam için, bir adam da bir kadın için neredeyse bir imtihan haline gelmiştir. E zaten böyle değil midi? Evet. Ama aileden bahsediyorum. Yani birbirini seven birbirinden hoşlanan, nasibi olarak gören insanlar dahi belli bir zamanda mutlaka imtihan olabiliyorlar. İşte buna sabredenler de yazılmış. Özellikle bundan 500, 400, 500 yıl önce yazılan tefsirlerde bunu daha net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi sabretmenin hemen sonrasında, Huşulu erkekler, yine huşulu kadınlar. Bunu şöyle açıklamış hocalarımız, alimlerimiz. Mesela namaz kılarken sağa sola bakmakla namazı geçirmeyen, efendim, abdest mesela düzgün alan, ona bir vakit harcayan, emek veren, namazda böyle mümkün mertebe düzgün durmaya çalışan kadın ve erkekler, Sonra ibadetlerin dışında, ibadetlerini böyle üstün görüp de insanları hava atarak değil, efendim, kendilerini insanlardan üstün görmeyip, tevazuyu dışa vuran, yani hal ve hareketleriyle bunu paylaşan insanlardan bahsetmişler. Ne demekti bu tevazu, tevazu? Birçok yerde var. Mesela Furkan suresinde de geçiyor. Ve onlar, Yeryüzünde tevazu içinde yürürler. Duymuşsunuzdur. Tevazu içinde yürürler. Yani yürümemize bile karışılıyor. O kadar önemli. Peki haşa sümme haşa bizim yürümemizin Allahu Teala bir zararı var mı? Biz kimiz neyiz ki yürümemizin zararı olsun? Rabbimiz Celle Celaluhu yarattığı diğer kullarına da hava atmamızı istemiyor böbürlenmemizi istemiyor başkalarını efendim küçük gören hakir düşürecek başka bir Müslümanın izzetini nefsini zedeleyecek şekilde kendisini küçük düşürmesini de istemiyor ne demek bu hem başkasına hava atmayacak ama aynı şekilde de böyle eyle eyle eyle eyle Secde eder gibi başkalarının karşısında da sağ olun efendim çok iyi yaptınız efendim çok teşekkür ederiz efendim falan ama bunu aşırıya da ne yapmayacak kendini hakir göstermeyecek izzetini nefsini zedelemeyecek hanımının çocuklarının efendim namusu vesairesi bunları da önemseyecek yani ben ilim yolunda bir yere gidiyorum nereye gidiyorsun kime hesap vereceğim ve sen çoluğun çocuğun ne olacak peki e Onlar Allah'a emanet Celle Celal. Peki hepimiz Allah'u Teala'ya emanetsiz ama senin sorumluluğun var. Yani bu mevzular insanın çok önemsediği şeyler değil biliyorum. Aşırılıklarda özellikle bu başımıza gelebiliyor. Maalesef bu örnekleri görebiliyoruz. Ben şunu yapıyorum ama bunu yapıyorum diyerek... İyi şeyleri ortaya koyarak yaptığımız yanlışlar var, aşırılıklar var mesela. Bunlar da İslam ahlakıyla bağdaşmıyor. Müminin bir kişiliği var ve bu çok önemli sayılmış arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de ve efendim hadis-i şeriflerde bunu çok görüyoruz. Müslümanın kalbinin değeri Kabe'den daha fazladır. O yüzden ne başkasına hava atmalı ne de başkalarına iyilik yapalım diye sessiz kalıp da namusumuzu, şerefimizi, izzetimizi zedeleyecek duruma da düşmememiz gerekiyor. Evet tevazu 3 aşağı beş yukarı derler ya, kibrin karşısı diyebiliriz. Kibir cennetin bütün kapılarını kapatan bir pisliktir. Kibirli insan kendisi için sevip istediğini Müslümanlar için isteyemez. İşte tevazu tam tersidir bu mevzunun. Bu ayette yer alan o tevazu sahibi huşulu kadın ve erkeklerden olmak istiyorsak kibri tanımının tam karşısında durmak lazım. O da ben sıradan bir insanım. Hatalarım var, yanlışlarım var, her an ölebilirim. Ben kendim için ne istiyorsam hiç tanımadığım bir kardeşim, hanım kardeşim olsun, erkek kardeşim olsun. Aynısını istemeliyim. Neden rahatsız oluyorsam onu da öyle düşünmeliyim. Diyelim ki İstanbul trafiğinde sinyal vermeden bir sağa sola gidiyorum. Trafiği tehlikeye atıyorum kendi hayatımı veya başkalarının hayatını. Veya apartmanda yaşarken halı silkmemem lazım, şunu şunu yukarıdan atmamam lazım değil mi mesela? Buna dikkat etmiyorum. Zannediyorum ki kul hakkı sadece para alıp vermede veya adam öldürmekte geçerli. Sinyal vermemek veya başka insanları gerek gürültünle gerek korkutarak gerek pislik ve kirliliğinle rahatsız etmenin kul hakkı olduğunu düşünmüyor. Maalesef ama bunlar da bir kul hakkı olarak karşımıza çıkacak. O yüzden kendim için ne istiyorsam karşımdaki için de onu istemeliyim. Kibrin en büyük düşmanı da tevazu bu şekilde elde edilir. Alçak gönüllü olacağız. Yine bu ayette belirtilen diğer bir madde. Bizim için yine önemli. Bağış yapan erkekler ve bağışta bulunan kadınlar. Bildiğiniz gibi zaten zekat nisap miktarına erişen yani hali vakti yerinde olan insanlar için farzdır. Nasıl ki hac görevi olduğu gibi hac Müslümanların hepsine eğer parası yoksa şu anda diyelim ki çok az bir süre var dünyanın kopmasına 20 sene 30 sene içerisinde mesela parayı biriktirse gidecek durumu yok o kişiye farz olmaktan çıkar. Çünkü parası olsa durumu iyi olsa Allahu Teala biliyor ki gidecekti ama imkanı yok. Zekat da aynı şekildedir Zekat eğer belli bir paramız var, bir sene geçti, hesapladık şu, bu zaten bunu hocalarımız anlatıyor. Eğer bunu yerine getirmezsek, bu bizim için büyük bir vebal oluyor ve Allahu Teala'nın bize emrettiğini yapmamış oluyoruz. Aynı zamanda da diğer insanların, bu zekatın vermemiz gereken insanların hakkına girmiş oluyoruz. Bizdeki hakkı oluyordu o zekat. Onu vermemiz lazım. Aynı zamanda da, Efendim Allah rızası için bağış yapan erkekler, bağışta bulunan kadınlar. Tabi bunun belli zamanları yok. Maalesef biz sadece Ramazan aylarında bunu aklımıza getirebiliyoruz. Belki biraz kurnaz olduğumuzdan kaynaklanıyor bu. Efendim kat kat çünkü ecirler veriliyor doğru ama sadece fakir fukara veya ihtiyacı olan insanlar Ramazan ayını beklemiyorlar. Hayat devam ediyor on bir ay daha. Bu konuda daha da duyarlı olabiliriz. Verdiklerimizi Allah Celle Celaluhu için verirsek, efendim çok daha rahat ederiz. Acaba şundan dolayı mı, şöyle miydi? Veya şu parayı şuraya verirsem, şunu da açıklarsam, beni kimse duymaz, ben gideyim şuradan vereyim. En azından ne bağış yapıyor, ne kadar bonkör, ne kadar hayırsever bir insan desinler diye, nefsimiz sürekli bizi koşturup duracak. Ona cevap vermeden ya bundan Allahu Teala haberdar mı benim şu verdiğim 1 liradan pek? Yeter. Kimsenin haberi olmasın diyebilecek kullar olalım inşallah. Amin. Yine bildiğimiz İslam'ın şartlarından oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar diye buyruluyor. Farz oruçlarımız var bildiğimiz gibi. Bir de nafile oruçlarımız var. Ramazan-ı Şerif'te farz olan oruçlarımızı inşallah tutuyoruz. Hanım kardeşlerimiz belli günler tutamadıktan sonra onlar da bir sonraki Ramazan mevsimine kadar bu borçlarını ödemek durumunda kalıyorlar. Erkekler zaten güne güne tutmak durumundalar. Eğer Allah korusun kazara veya işte farklı şekillerde oruç yendi bir şey oldu diyelim bilerek bunun da cezası var. Bunlar da fıkıh eserlerinden öğrenilebilir. Tabii nafile oruçlar var. Pazartesi, perşembeler veya Muharrem oruçları oluyor. Beli zamanlarda oruçlar oluyor. Bunlar da ne kadar oruç tutmanın ahiret yatırımı için yüksek meblalı bir getiri olduğunu gözler önüne seriyor bakın. Çünkü bu okuduklarımız Kur'an-ı Kerim'de tekrar ediyorum, bağışlanması muhtemel ve mükafat, büyük mükafatların verileceği kim tarafından? Allahü Teala tarafından insanlara anlatıyor. Oruçtan bahsetti, az önce zekattan, sadakadan bahsetti. Ve şimdi geldik, tenasül uzuvlarını koruyan erkeklerle, tenasül uzuvlarını koruyan, yine muhafaza eden kadınlardan bahsediliyor. Bugün zina çok yaygın bir şekilde. Fuhuş içerikli yayınların, yapımların, filmlerin yazılı ve görsel basında ve küçücük cep telefonlarından maalesef kolaylıkla elde edilebildiğini, kolaylıkla ulaşılabildiğini görüyoruz. Ve artık sıradan birçok şey sanki günümüzün olmazsa olmazları gibi bize gösteriliyor. Pişirip pişirilip temcit pilavı gibi son oluyor. Mesela ayıp hepimiz biliyoruz. Allahü Teala muhafaza buyursun, amin. Peki, livata konusunda ne diyeceksiniz? Öyle ki, hak ve hürriyetler konusu yazıldığı zaman arama motorlarına, özgürlük kelimesini yazın veya insan hürriyeti diye yazın, orada bazı dernekler veya örgütlerin ismi çıkıyor. Bir bakıyorsunuz, kadın kadına çok affedersiniz, yani lezbiyenlik veya işte, livata. Erkek erkeğe efendim hem dini açıdan haram hem de tıbbi açıdan birçok pisliği hastalığı beraberinde getiren şey olduğunu görüyorsunuz. Ama bunlar bugünün zihniyetinde bir özgürlük misali olarak anlatılıyor. Bir örnek olarak aktarılıyor ve o kadar şaşırıyorsunuz ki bir erkeğin bir erkekle bir hanımın bir hanımla affedersiniz gayri ahlaki. Bu birliktelikleri bazı dernekler, vakıflar tarafından yürüyüşlerle gazetelerin hatta e, çok tanınan bu ülkenin prestijli diye düşündüğümüz üniversiteleri tarafından dahi panellerle kutlandığını görüyoruz. Burada bir kez daha düşünmemiz lazım. İffetten bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de sadece kadınları da anlatmıyor. Bakın. Tenasül uzuvlarını koruyan erkekler, muhafaza eden erkeklerle aynı şekilde muhafaza eden ve koruyan kadınlar. Bugün gerçekten zor. Birçok şey çok çok çok daha zorlaşmış durumda. Ama ümitsiz olmamak gerekiyor. Bu konuda o kadar çok sizden mesaj geliyor ki, özellikle gençlerden geliyor. Efendim, şu şu şu konularda zorlanıyorum, hayırlı birisini bulamadım. Nefsimin e, şu şu şu kötülükleri yapmasından korkuyorum abi ne yapabiliriz diye Allah razı olsun. Bu korkuyu hepimiz yaşamalıyız ve helal daire içerisinde bunları nihayet erdirmeliyiz. Burada sabır çok önemli ve e, zinaya yaklaşmama emrini çok iyi anlamamız gerekmekte. Zina yapmayın zaten bilineni ama Ayette bize aktarılan yaklaşmamak çok ilginç değil mi yapma yaklaşma bir tanesinde bir fiil var olup olmamayla ilgili su içtin bak su içmek dedik su içme suya yaklaşma karşılığı bir çeşme var o çeşmeye yaklaşma diyor ötekinde su içme içmeyi anladım yaklaşma nasıl işte yaklaşma. Suya gideceksin ya, orada bir yılan var. Ben az önce gördüm mesela diyelim. Sana diyorum ki suya yaklaşma. Yüz metre ileride gideceksin, bazı tehlikeler var. Onun gibi Kur'an-ı Kerim'de de zina etme değil, zinaya yaklaşmamamız emredilmiş. Hocalarımız diyor ki, bu ayet tam da bugün anlatıyor. Neden? Bundan 100 yıl önce yine zina var mıydı evet vardı. Ama bu kadar yaygın ve insanların gözünün önünde davetkar şekilde değildi. Bugün kadının erkeği aldatmasının neredeyse erkeğin kadını aldatmasıyla aynı seviyeye geldiğini görüyoruz. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Bir şey fark etmez ki kadın erkeği aldatmış erkek kadını aldatmış. İkisi de zina olduktan sonra bir farkı yok. Ya bir tanesini iyi yapmış diyemezsiniz. Nikah olmadıktan sonra. Dolayısıyla bugün acayip bir tehlike var. Mesela bundan 100 yıl önce, hadi bırakın 100 sene önceyi, bundan 30 yıl önce bir hanımefendi evinin içerisinde güvenlik içindeydi. Bir kale gibiydi evler. Çünkü evde bu kadar da yaygın değildi ve o... Çıkmayası belki de daha iyi olurdu, cep telefonu icat edilmemişti. Hasılı bir insana siz dışarıdayken zarar verebilirdiniz. Televizyon kültürü geldi, yanlış yapımlar izlendi, bilerek belki kurgulandı, ahlak bitti ayrı. Şimdi cep telefonu var, hadi evinde televizyon yoktu. Ben evime televizyon almıyorum, bravo çok iyi yapıyorsun ama cep telefonum var, bunu nasıl yapacağız? Belki potansiyel olarak bir e, televizyondan daha tehlikeli olan cep telefonun 12 yaşında çocuğunun elinde. Bana diyorsun ki İbrahim ben eve televizyon almıyorum. Ama bir televizyonun içindekini senin kurgulama imkanın yok. Sadece sana sunulanları sen açarsın veya değiştirirsin. Ama cep telefonunda arama motoruna istediğin pisliği çok affedersin yazdığın zaman... Karşına birçok şey çıkıyor terör örgütlerinin de ne olduğunu anlayabiliyorsun nasıl büyü yapılır Allah korusun ona giriyorsun her türlü pislik var hasılı bize basit gibi geliyor bu şeyler ama ahlakımızı kaybetmek ile karşı karşıyayız büyük bir tehlike var evimizin içinde elimizin içinde bakın cep telefonu deniyor bu bizim cebimizde durmuyor artık elimizden bunu indiremiyoruz. O yüzden size tavsiyem şudur ki, illa sosyal medya denilen bir şeyleri kullanacaksanız, bir, kendinizi teşhir etmeyiniz, iki, özellikle hanım kardeşlerimize istirham ediyorum. Ruh halinizi yani derler ya, ruhun hali olmaz da, lafın gelişi söylüyorum bilindiği için, efendim yani psikolojik durumunuz nasıl diyelim, kocanıza tartıştınız. Beni kimse anlamıyor diye bir şeyler yazmayın ne olur. Genç kızlar böyle karşıdan e, zaten size tilki gibi bekleyen insanların çok daha fazla gaza gelmeleri için onları daha da böyle teşvik edecek tahrik edecek şeylerde bulunmayın. Ne olur fotoğraflarımızı bu manken edasıyla pozlarımızı özellikle başörtülü kardeşlerimden rica ediyorum. Bu mide bulandırıcı şeylerden uzak kalınız. Hani diğer kardeşlerimize dua ediyoruz, anladık. İnşallah bir gün örtünürler diyoruz. Ama sizler Allahu Teala'nın size vermiş olduğu bu imkanla neden dalga geçiyorsunuz? Allahu Teala ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem örtünün ni niçin olduğunu, neden farz olduğunu anlattığı halde. Neden biz örtündü mü örtünmedi mi belli olmayan kahkahayla yüzünde dudaklarında kılık kıyafetinde oldukça sıkıntılı bir efendim örneği paylaşan insanlara neden efendim benziyoruz diğer insana bakıyorsunuz örtünmek için mesela başını örtmeyen hanım kardeşlerimiz var onlar da yazıyorlar Allah razı olsun o kadar dua ediyoruz aralarından örtülenler oluyor gözyaşlarıyla Neler yaşamışlar anlatıyorlar akrabaları yazıyorlar bunları mutlu oluyoruz ama bir taraftan da bakıyoruz ki bizim örtünmüş kardeşlerimizde de namaz yok onlarda da hal hareketlerde bir şımarıklık var böyle bir ciddiyetsizlik var bu da bizi üzüyor İşte o yüzden zinaya giden bu sebepleri konuşuluyor ya şu anda maddeler arasında tenasül uzuvlarını koruyan kadın erkeklerden bahsediliyor ne olur interneti düzgün kullanalım. Kullanamıyorsak iptal edelim arkadaşlar. Bu işin sonu çünkü cehenneme kadar gidiyor. Allahü Teala hepimizi muhafaza buyursun. Yani ben çok açık ve net olarak konuşuyorum. Zaman bulamıyorum ama inanın zaman bulduğum zamanda. Hani Aa, şu şöyle mi demiş böyle mi demiş bu adam bunu demiş. Yok efendim bu ona şöyle cevap vermiş mesela. Ona bakarken de yarım saat bir saat geçiyor. Ya ne yapıyorum ben diyorum böyle bir. O kadar moralim bozuluyor ki benden çalınan bu zamana. E bir de bunun daha kötüsünü düşünün. Kim ne yazmış ona, hangi kızmış, hangi erkekmiş, o kimle nerede ne yapmış falan. Bu tür şeylerden uzak kalmamız lazım. Kadın avlama, erkek avlama yeri değildir. Çok affedersiniz. Cehennem her birimize yakındır. Kimse uzak zannetmesin. Kimse efendim İbrahim abi çok abarttınız ya. Ne var yani ben, ben böyle düşünmüyorum sizin gibi ben çok güçlü bir kadınım çok güçlü bir erkeğim ben ölene kadar zina yapmam yani bunun üzerine yemin edebilirim diyen var mı aranızda? Ben de şunu diyorum kardeşim ben de demiyorum diyemiyorum işte o yüzden kaçıyorum anlatabildim mi? Kaçacağız bu kadar. Ha erkekler kadınlara değer vermeyecek mi falan veya kadınlar erkekleri hayır sadece bir arada kalmayacağız. Ve birbirimizi takip etmeyeceğiz. Yolda. Bazen diyorlar buraya geldikleri zaman, hanım kardeşlerimiz geliyor, yanında birisi yokken mesela ben çıkmıyorum. Aa bize değer vermiyorlar. Sonra telefon geliyor. Neden telefonla görüşmüyorsunuz? Öyle şeyler yazıyorlar ki kendinizi dev aynasında mı görüyorsunuz diyor. Bazı hanım kardeşlerim. Hayır, görüşmemem gerekiyor. Kendimi sapık olarak da görmüyorum. allah Teala günahlarımızı af buyursun. Ama benim bir hanım kardeşimden kaçmam gerekiyor. Tamam mı? Bu benden 10 yaşta, 20 yaş küçük de olsa, 30 yaşta küçük olsa dikkat etmem lazım. Yanımda birileri varken görüşmem lazım. Yalnız kalmamam lazım. Onunla e, efendim, ilmi bir mevzonun dışında muhabbet edip gırgır gır şamata yapmamam lazım ki zinaya düşmeyelim ona giden yolu kapıyalım inşallah her ne kadar yanlış anlaşılırsa da birçok şey bu dünyada önemli olan Allahu Teala'nın bir şeyler bilmesidir yoksa günah arayacak olursak yani ne ben şu anda yayın yapacak bu enerjiyi bulabilirim ne de belki sizler dinleyecek kendinize bir rahatlık bulabilirsiniz Maks maksat sen mi daha günahkarsın o mu bunu araştırmak değil uzak kalmaya çalışmak ve birbirimizi sakındırmak kardeşim. Evet, bir başka maddeye geçtik. Muhafaza etti, tenasül uzvunu zina'dan, filört denilen şeylerden uzak kalmaya çalıştı. Çok güzel. Sonra zikir mevzusu geldi. Hem dilinden zikretti, hem kalbiyle bunu tekrar ettirdi. ''La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'' dedi, kelime-i şehadet getirdi, salavat okudu veya dersleri vardı. Bunları yaptı. Aynı zamanda Kur'an okumak zikirdir. İslami ilimlerle iştikal etmek, meşgul olmak zikirdir. Kur'an'ı zaten namazlarınızda okuyorsunuz, zikirdir. İşte Allahu Teala'yı çokça zikreden erkekler, ve zikir yapan kadınlarda yine o mükafatın yine o affa uğrayanların içinde yer almış. Peki zikir nasıl yapıyoruz? Bunun belli bir metodu var mıdır? Kısaca söylemek gerekirse Allahu Teala'yı anmaktır. Sözlü olur bunlar. Ameli eylemleri de kapsayabilir. Mesela Allah dediniz celle Celaluhu, zikirdir. Allahu Teala'nın adını dil ile almakla sınırlıdır. Bugünkü zikir dediğimiz şey. Diğer zikirler, kalple çekilen, sesin olmadığı şeyler vardır ama... Bugün genelde bilinen odur. Zikretmektir. Dil ile zikir, hamd ediyorsun mesela. Elhamdülillah diyoruz. Nasıl namaz sonrasında, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diyoruz. Namaz bitiyor, dualarımızı okuyoruz. Bunların hepsi zikir olduğu için... Burada alemlerimiz, hocalarımız diyor ki onu da aktaralım. Ne olur zikrederken çok hızlı bir şekilde taramalı tüfek gibi şeklinde değil. Televizyonu izlerken bir taraftan böyle sağa sola bakış atarken ne bileyim şakalaşırken lakayt bir şekilde ciddiyetsiz bir şekilde bunu yapma. Zikri daha sakin kalbinle dilinin aynı ...anda aynı frekansı... ...yakalayabileceği zamanlarda... ...yap derler. Bu nasıl olur? Namazda... ...diyelim çok acelemiz var. Namazımızı kıldık... ...acil bir yere gitmemiz gerekiyor. Ama... ...oradan kalktık diyelim işte... ...metroya bineceğiz veya bir şey oldu... tespihatı yaparken de... ...vakit sınırlaması oldu. Biriyle konuşmamız ihtimal ...ne yapacağız... Gittiğimiz yerde, otobüse bindik diyelim, sağa sola bakmadan şöyle çaktırmadan, tespih çıkarıp da böyle buyurun arkadaşlar, bakın ben tesbih çekiyorum, işte tespihim burada falan da demeye gerek yok. Sakin bir şekilde, kimseye reklamını gösterimizi yapmadan, diyelim yaptık veya evinizdesiniz. Bunu eğer televizyona açın bakalım ya ne varmış deyip de bir taraftan subhanallah, subhanallah, subhanallah dersek, veya tramvaya bindik. Bir taraftan müzik, bir taraftan çocuk kadın sesleri var. Bir o kadına bakıyorum, bir oradaki çocuktan ses gelmiş ona bakıyorum, bir oraya bakıyorum derken de çekmeye çalışıyorum. Diyor ki Allah dostları. Bu sana sevap olarak dönecek olsa da kalbin mutmain olmaz. O yüzden gizli kimsenin olmadığı, göz kapalı en doğrusu en güzeli ve Kalbin dil ile beraber aynı frekansta olduğu yerler çocukla oynarken bu pek olmuyor veya hanımınla erkeğinle bir yapılması gereken şeyler oluyor yakınlaşmalar oluyor o zaman da insanın aklı zaten yerinden gidiyor zikir o yerde de mümkün değil Du, bir dakika ben şu zikrimi yapayım da falan diyemezsiniz. Veya aceleniz var bir yere gideceksiniz. Duy, hemen şu 500 tane şu zikrimi çekeyim diye taramalı tüfekle onu yapmanızdansa sakin bir zaman ayırıp 5 dakika şöyle kapıyı kapatıp müsaadenize ben 5 dakikaya geliyorum deyip aile efradına tamam ben bir zikir çekeceğim içeride zikir çekmeye gidiyorum anlıyor musunuz beni demeye de gerek yok. Adamın bir tanesi çok seviyormuş... ...böyle gösteri yapmayı falan... ayuka çıkmış böyle kibri... ...sabah namazına en erken... ...gelenlerden bir tanesiymiş... ...sonra neyse sabah namazı kılınıyor... falan ...bu dışarı çıkıyor kibirli kişi... ...tam caminin çıkışında... ...kendi hakkında konuşulanları duyuyor... ...ya diyor şu var ya diyor... ...bu adam diyor ya... ...şu ileride oturuyor diyor... ...sabah namazına diyor var ya... ...en erken o geliyor... O kadar diyor yani böyle güzel bir insan falan. Bizimki dönene ne diyor? Ayrıca diyor bugün diyor niyetliyim ben, niyetliyim. <gülüyor> ya anlattığınızdan daha farklı şeyler var bugün. Yani kendimizi çok da böyle meşhur etmeden, vay be ne büyük Allah dostuymuş falan. 24 saat tespih çekiyor, ağzından hiç dünya kelimesi çıkmıyor falan. Türünden havalara, cıvalara da girmeyelim. Son adama sorarlar elindeki bilmem kaç megapiksellik cep telefonunu ne için kullanıyorsun derler yani. Bu kadar madem tesbihlerle, tehlillerle hayatına devam edeceksen 24 saatin dışarıdan gören insan için bir evliyasın ama bir bilseler ki günde kaç saat WhatsApp'ta, Instagram'da dolanıyorsun, <gülüyor> YouTube'da hangi videolar izliyorsun o ayrı. O yüzden zikri berbat etmeden ve kim için yaptığımızı bilerek yapacağız. Beden ile zikirde var. Neden? Bütün organlarımızın zikri var. Bütün organlarımızın zikri var. Eğliyoruz, doğruluyoruz, selam veriyoruz sağa sola, ondan önce abdest alıyoruz. Bunlar da bir zikir çeşididir. Sadece dilimizden çıkanlar zikir değildir. Zikir dilimizle, bedenle yapılan ve kalp öyle uykudayken değil, uyanıkken yapılan bir ibadettir aynı zamanda. Gafletin olduğu isyanın olduğu veya e, unuttuğumuz bir zamanda olmayacak bir şeydir. Her şartta her halde Allahu Teala'dan gafil olmamaktır der. tasavvuf erbabı. Zaten tasavufu şöyle anlatırlar kalbin her daim Allahu Teala ile bir olması ne demek bu? Böyle kelime olarak kullanmak çok güzel. Bir anlat bakayım. Anlatmaya çalışayım Allah'ın izniyle. Şu kardeşim. Şimdi Allahu Teala'nın bizi şu an gördüğünü biliyor muyuz? Biliyoruz. Ben şu radyo programını yaparken şu bu stüdyo içerisinde şu mikrofonda konuşuyorum, değil mi? Siz de dinliyorsunuz. Bilmiyorum çalışıyorsunuz, evinizdesiniz, yolda dinliyorsunuz veya YouTube kaydını dinliyorsunuz. Peki Allahu Teala bundan haberdar mı? Amenna. Elbette. Ne demek ya? Peki soru bir. Bu kadar ben gözetim altında olduğumu biliyorum ve nasıl bir gözetleyici? Ahmet, Mehmet, bilmem ne, EDS kamerası falan güvenlik sistemi değil. Allahu Teala Celle Celalioğlu. Peki neden ben hala günah işliyorum? Peki neden hala bunca hata, bunca yalan, bunca kuralsızlık, bunca tembellik yapıyorum? Demek ki Allahu Teala'ya inanmam ve benim şu inancım yani evet beni her gün görüyor, her anımı görüyor. Şah damarımdan bana daha yakın demem bir şey kazandırmıyor bana. Neden bu kadar günah işliyorsam? İşte tasavvuf derler ki Allahu Teala'nın seni her an gördüğünü hatırlatan bir sistem tasavvuf. Mevzuu anlatabildim mi? Şu kadar zikir çekmen lazım, şunu şunu yapman lazım, bunu bunu yapman lazım. Yani günlük sana egzersizler veriyor. Bir hastalığa karşı der ki doktor, 300 metre yürüyeceksin, günde şu kadar kalori alacaksın, şunu sana yasaklıyorum falan der ya örneğin. E, onun gibi bu da bir doktrindir. Denir ki 5000 tane şunu söyle, 3000 tane bunu söyle, şunu oku derler. E, Buna ne gerek var derse eğer tasavvufu reddeden insanlar, biz de deriz ki, Kardeşim sen günde kaç kez kitap okuyorsun? Günde ne kadar zikrediyorsun mesela? Hah tasavvuf diyor ki. Zaten zikirini Allah'a zikrediyorsun. Şeyhini zikretmiyorsun ki haşa. Orada sadece belli bir evet sistem var, disiplin var. Yedi gün boyunca namazdan sonra şunu oku. Bilmem kaç tane dersin ne kadarsa, bu kadar işte şunu şunu okuyacaksın şu duaları okuyacaksın. Dua da zaten Allahu Teala'nın zikriydi. Bu çok önemli. Ama zikri tekrar tekrar ve son cümlede söylüyorum, bitiriyorum. Allahu Teala'nın istediği gibi yapmaya çalışalım. Değerli kardeşlerimiz, peki ben yatıyorum, midem bulanıyor veya sırtımda sorun var veya tam uykuya dalacağım. Elimde tesbihle yatıyorum. Tesbih edebilir miyim? Edebilirsiniz. E bunu sen mi söylüyorsun? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Ayakta dururlarken, otururken, uyumak için uyandıklarında, uzandıklarında Allah'ı zikrederler Celle Celaluhu. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerine tefekkür ederler. Ey Rabbimiz sen bunların hiçbirini anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Sen yücelikte sınırsızsın. Bizi ateşin azabından koru derler. Subhanallah. Nasıl bir ayet? Ali İmran suresi. Bak. Ayaktayken, otururken, uyumak için uzandıklarında zikir ediyorlar. Allahı Celle Celalu. Ayete Kürsi okudu, Nas okudu, Felak, İhlas okudu. Bismillahirrahmanirrahim. De başlayan biliyorsunuz. Birçok şey var. İstersen la'ya durun meyası meyhi var. İstersen efendim hasbunallah <gülüyor> Allah var. Hep Bismillah. bismillahla başlıyor. Bu zikirleri etti. Ve dedi ki. Ayette. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekkür ederler. Allah Allah. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde tefekkür ederler. Bugün bunu kaç kişi yapıyor dersiniz? Yani her gece oturup da bir dakika dün dünya nasıl yaratıldı, gezegenler dokuz orada, Samanyolu galaksisi falan ondan bahsetmiyorum. Tefekkür etmek, derin düşünmek. Bunu kaçımız yapabiliyoruz? İşte bunu yapmamak üzerine programlanmış bir medya şu an karşımızda. İnsanın uykusunu getirecek yapımlar ve eğlendirme amacıyla içi boşaltılmış bomboş şeyler eğer izlenirse insanın yatağına yattığı zaman ya Rabbi sen şu yıldızları şunu şunu boşuna yaratmadın subhanallah demeye takati kalmıyor ki Ayette ne buyruluyor ey Rabbimiz sen bunların hiçbirini anlamsız ve boşu boşuna yaratmadın diyecek bir kul olmamız için elimizi şu cep telefonundan bir uzaklaştırmamız lazım Evet. Zikir, zikir, zikir. Zikir ehli kadınlar ve gerçekten zikreden erkekler de bağışlananlar arasında yerini alıyor inşaallah. Bugün sizlerle neyi konuştuk böyle? Bu adam neden bahsediyor? Ahzab suresinin 35. ayeti. Gelin onunla bitirelim, okuyarak bitirelim ve tekrar etmiş olalım ve bir kez daha düşünelim acaba ben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 mahrem yerlerini haramdan koruyan hayalı erkeklerle mahrem yerlerini haramdan koruyan hayalı erkekler ve kadınlar Allah'ı çok anan erkeklerle Allah'ı Celle Celalu çok anan kadınlar var ya işte Allah onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Allahu Teala okuduklarından etkilenen Etkisi kısa zamanda tükenmeyen, hayatının sonuna kadar dinledikleriyle amel eden kullarından eylesin. Kadın ve erkeğiyle tüm hayat yolcularına selam ve dua ile. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.